Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftalık sunumlarımızdan olan Hz. Resulü'nün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz sunumların bugün 18.sini yapacağız inşallah. Alt başlığımız Bireysel Hükümler 10. Devam ediyoruz ve geçen haftaki konuya devam ediyoruz. Bilgiden inanca, inançtan söze, sözden eyleme 2. bölüm. Bundan önceki bölümde bilginin inanca, inancın söze, sözün eyleme dönüşmesinden söz etmiştik. Bu konuya başka bir açıdan devam edelim aynı konuda. Tavır belirleme veya eski dilde safını belli etme. Kişinin neye, nasıl inandığını sözüyle ikrar etmesi ve tavrını eylem olarak belirtmesi şeklinde ortaya çıkar. Ne düşünüyorsunuz? Neye inanıyorsunuz, nasıl inanıyorsunuz gibi sorularla, sorgularla açılabilecek tüm konuların özeti olduğu gibi ayrıntısı da vardır bu konuyla alakalı. Yaşam yani hayat kişiler tarafından yaşanıyorsa mutlaka yaşadıkları hayatın inancı, inancının biçimlenmesi, sözlerle özetinin veya ayrıntılarının belirlenmesi hayata yansıyan Ritüelleri vardır. Ritüel, yani şekiller, yani semboller. Yaşam, sembollerle yaşanır. Edebiyatta buna fiiller denir. Sosyolojide, davranışlar, eylem, yani fiil, yani hareket. İnancın, yaşama aktarılış biçiminden ibarettir. Felsefede, ütopya dışı, pratik, metot denir. Yasalarda, tebliğler, yönetmelikler denir. Müslümanların klasik fıkıh anlayışında rükünler denir. Sembollere, fiillere veya davranış biçimlerine. Herhangi bir şeyin pratiğe yansıtacak düşüncesi, kuralları, eylem biçimlendirmeleri yoksa ona itopya denir. Yani siz bir düşünceyi yaşama aktaramıyor iseniz, hayalde kalıyor ise bir pratiği, bir rükünleri, bir eylemi yoksa ona ütopya denir. İslam, bütünüyle, yaşam biçim olarak ütopya değildir. Ayetlerin hepsi hayata, yani pratiğimize yansır. Allah'ın ayetlerinde buna ihlas denir. İhlas, samimiyetle hepsi ne varsa hayata yansır. Yani insanın samimiyetle işten olarak inanması, hayata geçirilmesi hayata geçirilirken arka planda oluşturulan asıl düşüncenin kontrolünün elden bırakılmaması esas olarak alınır. Kitabına i̇şte hidayet, hidayetin uzantısı samimiyettir. Yani siz bir eylem yapıyor iseniz bu eylemin arka plandaki bir düşüncesi vardır. Bir inancı, bir samimiyeti, bir hidayeti vardır. Eylem yani hareket, hareket etmek kavramında sabit duruşta Eylem, yani hareket olarak algılanır. Mesela bir insan yürüyor, yürümesi bir eylem, bir hareket algısıdır. Durdu, hiç kıpırdamıyor. Durması, hiç kıpırdamaması da bir eylem, bir hareket algısıdır. Bütün bunlar kişinin eylemi, tavrı, fiili olarak karşımıza çıkar. Müslümanların klasik kültüründe sünnet, Allah'ın, Resulü Muhammed'in, söz, fiil, davranış ve takrirleri olarak anlatılır. Söz bir eylemdir, fiil zaten bir eylemdir, davranışlar zaten fiilin içindedir, takrirler ise Rasul'un yapılana, sorulana, söylenene karşılık susarak veya hareketsiz kalarak onay vermesidir. Bir şeyin görülüp de red edilmemesi veya bir sözün duyulup da hayır doğru değildir denilmemesi veya bir sorunun içinde yapılacak İş anlatıldığı zaman susarak onay verilmesi takdir olarak algılanmıştır. Kısaca, sukut ikrardan yani kabulden gelir kuralı uygulanmıştır. Mesela, üzerimize bulaşan kanı sadece su ile yıkasak olur mu? sorusunun içinde neyin temizleneceği, ne ile temizleneceği sorulmaktadır. Dolayısıyla temizlenecek şey ile temizleyecek şey bellidir. Bu durumda susarak soruyu onaylamak, evet sözcüğünü söylememek yeterli olabilir. Hareketsiz bir insan görüyoruz. Ne yapıyor diye sorulduğunda hiç hareketsiz bir şekilde oturuyor veya dikiliyor diyebiliriz. Böyle dediğimizde hareketsiz oturmayı veya dikilmeyi bir eylem olarak tarif etmişizdir. İnanç eyleme dönüştüğünde söze, ritüellere yansır. Kişilere bakış açısı kazandıran inanç insanın hareketlerini yönlendirmeye başlar. İnancı sadece din inancı olarak almayın. Burada söz ettiğimiz inanç, insan yaşamını biçimlendiren inançtır. Mesela layık bir insan, layıklık inancıyla hayata bakış açısı kazanır ve hayatını layık hayat biçimi olarak yaşayarak eyleme dönüştürür. Artık layık insanın eylemlerinde layıklık yoktur demek yanlıştır. O çalışırken, sohbet ederken, düşünürken, uygulanırken, dünyaya ilişkin algılarını, düşüncelerini, düşlerini belirtirken laik insan olarak bunları yapar. Onun hayat içinde gerçekleştirdiği hiçbir konu laik anlayışının dışına çıkmaz. Kısaca kişi ben şurada laik olarak eylem yaparım, şurada laiklik dışında yaparım diyemez. Mesela laiklikle çatışmalı bulunan dindar kişilik, bir kişi, böyle bir kişi güya laiklikle çatışmalı ise ben hem layikim hem Müslümanım hem de böyle değil dindar bir insanım. Namazımı kılar, orucumu tarım diyorsa o kişi namaz kılarken oruç tutarken layık düşüncesini, layıklık inancını terk etmez. Hatta böyle bir insan İslam dışı bir düzende yönetici, yasa koyucu olsa ve herhangi bir konuda Allah'ın yasalarına uygun bir yasayı çıkarıp uygulasa yine layıklık inancının dışına çıkmaz. O konuda Allah'ın yasaları çıkarına uygun olduğu için yasalaştırmış ve uygulamıştır. Nitekim bugün yaşadığımız ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nde laiklik esasına aykırı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatını kurar, din okulları açar, akademisyen yetiştirir, din adamı yetiştirir, akademisyen din adamı yetiştirir, namaz kıldırma, ezan okuma memurları atar, bütçeden de binlerce, milyonlarca lira harcar. Organizasyon içinde müftüler, baizler atayarak Din adamı sınıfı oluşturur. Bunu yaparken layıklığa uygun olup olmadığına bakmaz. Layık bir devlet dinin dışında duracakken dini içine alır. Bazen çıkaracağı yasalarda diyanetten görüş alır. Dini bayramları resmi tatil ilan eder. Devlet kademesinde çalışanların veya politikacıların ben layık düşünceye inanıyorum sözünün ardından bütün bunları yapması, dinin ritüellerini uygulaması onu laiklik dışına çıkarmaz. Ancak Allah katında hesapta düşünce, söz, eylem bütünleşmesi aranacağı için laiklik inancına sahip bir kişinin namaz kılması, oruç tutması, düşünce, söz, eylem bütünleşmesi sağlamaz. Hesap günü sorumlu hale gelir. Aynı şekilde bir ateist, bir solcu, bir kapitaliste inançlarına göre hareket ederek hayatlarını biçimlendirirler. Her biri dünya, İnsan, hayat algılarındaki bakış açılarını, yaşam biçimlerini inançlarına göre yaparlar. Böylece inançlarını sözlere, eylemlere aktarırlar. Solcular içinde de layıklar gibi dini ritüelleri yerine getirenler vardır. Onların felsefi olarak sol düşünceye inanmaları, duygusal olarak dinin bazı ritüellerini yapmaları inanç, söz, eylem bütünlüğünü sağlamaz. Aynı şekilde bir dine inandığını söyleyenler de, Dünya, insan hayat algılarındaki bakış açılarını, yaşam biçimlerini inançlarına göre yaparlar. Böylece inançlarını sözlere, eylemlere aktarırlar. Eğer insan bilgi eksikliğinden dolayı inanç kökenlerini karıştırarak ortak bir inanca, ortak bir bakış açısına, yaşam biçimine sahip olursa, böyle bir durumda insan her birinde var, hiçbirinde yok gibi olur. Yani biraz sol düşünceye sahip. Biraz layık düşünceye sahip, biraz İslam düşüncesine sahip bütün bu düşünceler kafasında varsa ve her birine de inanıyorsa ve her birinden ortak bir bakış açısı kazandırdıysa aslında hiçbirinde yoktur, hepsinde vardır gibi görünür. Böylece ortaya yeni bir düşünce tarzı çıkar. Günümüzde ortaya çıkan bu yeni düşünce tarzına kozmopolit yani ne olduğu tam belli değil, solcu mu desem solcu değil. Müslüman mı desem Müslüman değil, layık mı desem layık değil, dindar mı desem dindar değil gibi bir durum ortaya çıkar. Buna bugünkü terminoloji kozmopolit deniyor. Her çeşit düşünceden alıp kendine özgün ortak bir düşünce edinmiş, dinsel kültürlerde kozmopolit yani her çeşit düşünceden, inançtan alarak çeşitlilik üzerine kurulan düşüncelere şirk denilmiştir. Şirk, Allah'ın ilkelerine, yasalarına göre hayat yaşaması gereken Müslüman bir kişinin düşüncelerine, yaşamlarına, laikliği solculuğu, kapitalizmi ve başka dinlerin kültürlerini ekleyerek bunu da inanç biçimi haline getirip hayat sürmesidir. Yani biraz Müslüman, biraz solcu, biraz ateist, biraz kapitalist, biraz Hristiyan, biraz Budist, Yahudi, Putperest vesaire. Kozmopolit Müslüman kişiliğinde yani... İnancını, yaşamını şirke bulaştırmış, müşrik bir kişilikte her türlü inanç, yaşam biçimi nebze nebze vardır. Hiçbir insan inançsız, düşüncesiz, eylemsiz olamaz. Akıl hastası bile olanların kendine göre inançları, düşünceleri ve eylemleri vardır. Normal sayılan insanlardan farklı şeylere sahip oldukları için toplum onları tedavi etme zorunluluğu duyar. Tabi normal sayılmanın boyutları ayrıca tartışılacak bir konudur ama konumuz bu değildir. Dedik ki inançsız, düşüncesiz, eylemsiz hiçbir insan olmaz. Olan sadece inançların, düşüncelerin, eylemlerin dayandığı bilgidir. Bilgi değerlemelerine göre insanlar kendi açılarından başkalarını inançsız, düşüncesiz olarak görebilirler. Ancak bu görece bir kavramdır. Yani insanların kendileriyle alakalı bir kavramdır. İslam inancı. Düşüncesi, eylemi Allah'ın gönderdiği bilgilere dayanır. Allah, insanlara gönderdiği İslam dinine yani İslam düzenine ilişkin bilgileri belirleme yetkisinin kendisine ait olduğunu söyler. Ne seçtiği rasullerin, ne de diğer insanların Allah'ın dini İslam için hüküm koyma hakkı yoktur. Ancak Allah'ın hüküm belirtmediği konularda insanlar yaşamın gereklerinden dolayı ister Resuller olsun, İster diğer insanlar olsun önlerine çıkan problemleri çözmek için iştahat ederek hüküm verirler. Onların iştahatla verdikleri hükümler İslam'ın hükmü sayılmaz. Zaten iştahat edilen konuda İslam'ın hükmü olmadığı için kişiler kendi hükümlerini vermektedirler. Kişilerin kendi hükümlerini İslam dininin hükmünden sayması Allah'a saygısızlıktır. Böyle yaparlarsa yani kendi hükümlerini İslam'ın hükmünden sayarlarsa sanki şöyle demek isterler. Ya Rabbi. Sen bu konuda hükmünü göndermeyi unuttun. Biz senin dinini bu konuda tamamladık. Hiçbir insanın böyle bir söz söylemesi ve Allah'ın dinini tamamlama hakkı ve yok. yoktur. Allah kendilerine rasul gönderilen toplumların bozulma, tahrif olma noktalarının temelinin bu olduğunu belirtir. Geçmiş topluluklar alimlerinin, rahiplerinin, hahamlarının, papazlarının içtihatlarını dinin hükmü saymışlardır. Onların din adına uydurdukları hikayelere ve veya bilgilere Allah'ın ayeti olarak bakmışlardır. Ne yazık ki bazı müşriklerin kendileri olmasa bile birçoğu hükümlerini Allah adına İslam dininin hükmü olarak verdiklerini söylemişlerdir. Bu yönde de Rasul'den bir söz uydurulup İştahatta isabet edersek iki sevap alacağız, etmezsek bir sevap alacağız demişler. Belki söz sadece iştahatla sınırlıdır. Zira Allah Resulü iştahatlarını hiçbir zaman İslam dininin hükmü olarak Allah adına yapmamış. Allah'tan bir hüküm gelmeyince Allah'ın hükmünün olmadığı yerde devletin başkanı olarak olayı çözmüştür. Nitekim Resulün iştahatlarının bazılarını Allah reddetmiş, bazılarını da onaylamıştır ama İştahatlarla ilgili hüküm gelmeyen birçok Allah Rasulü'nün özellikle Medine'de uyguladığı iştahatlar vardır. Böylece Allah Rasulü'nün iştahatlarının büyük bir kısmı ortada kalmıştır. Yani hakkında ayet gelmemiştir. Allah tarafından ayetlerle ne onaylanmış ne de reddedilmiştir bu tür Şimdi Şimdi reddedilmeyen iştahatlara İslam'ın hükmü demektedirler. Bakın burada ilginç durumdur. Özellikle... Allah'ın hüküm vermediği, İslam'ın hükmünü vermediği konularda Resulullah iştahat etmiştir. İştahat ettiği bazı hükümlere Allah onay vermiştir, ayet gelmiştir. Bazılarında da ayet gelerek reddetmiştir ama bazı iştahatlara hiçbir şey dememiştir. Yani hakkında hiçbir ayet gelmemiştir. İşte bu hakkında hiçbir ayet gelmeyen iştahatlara daha sonraki nesiller ne demiştir? Resulullah'ın bu iştahatları da nedir? İslam'ın hükmüdür demişlerdir. Halbuki Resulullah onları İslam'ın hükmü olmadığı için kendi düşüncesi, Muhammed olarak kendi düşüncesini söylemiştir. Allah Resulü olarak değil. Resulün Allah'ın hükmü dedikleri sadece ayetlerin hükmüdür. Eğer Resul herhangi bir yerde bu Allah'ın hükmüdür diyor ise o mutlaka ayetlerle ortaya hükmüdür. Ne yazık ki Resulün iştahatlarını bazı müştehitlerin iştahatlarını Allah'ın dini İslam'ın hükmü olarak saymayıp, Allah'ın hüküm vermediği, konularda sorunu çözmek için kişisel hükümler vermek olarak kabul etseler de bazıları kendileri, mesela Allah Resulü'ne bakarsak ne diyor? Ben Allah'ın hükmü olmayan yerde kendi iştahadımı söyledim. Bu Allah'ın hükmü değildir. İştahadımdır. Müştehitlerden çoğu böyle söylüyor. Biz Allah'ın hükmün olmadığı yerde iştahat ederiz. Bu bizim kendi görüşümüzdür diyor. Kendileri böyle kabul etse de daha sonraki tabileri gerek Resulullah'a uyanlar, gerekse müştehitlere uyanlar, onların hükümlerini ne olarak kabul etmişlerdir? İslam'ın hükmü olarak saymışlar ve böylece asıl özden, tevhidden sapmışlardır. Böylece ehli kitabın düştüğü hataya düşerek kitap ehli konumuna girmişlerdir. Bilginin inanca, inancın söze, sözün eyleme dönüşmesinde bilginin farklı alanlara ait oluşuna dikkat çekilir. Örneğin, Müslümanlar Allah'tan gelen bir ayete inanmak zorundadırlar. Ancak inandıkları ayetlerin içerdiği bilgilerden bazıları söze dönüşse de eyleme dönüşmeyecekmiş gibi görünür. Bunlar nedir? Bunlar mesela gayb'a ait bilgilerdir. Nedir gayb? Ayetlerde anlatılan dünya öncesine ve ahiret hayatına ait bilgilerdir. Veya yaşayan insanlara göre Geçmişte yaşayan insanların hayatlarına ait bilgilerdir. Mesela bizim için, bugün yaşayanlar için Allah'ın Resulü, Muhammed ve arkadaşların hayatı geçmişe ait bir gaybtir. Biz bu gaybe ulaşmaya çalışıyoruz. Resulullah döneminde gelen Resul kıssaları gaybtir. Allah öyle diyor, sana gaybtan haber veriyorum. Sen onların yanında değildi, bilmiyorum. İşte onlardan gelecek bilgilerin, gaybi bilgiler olması onları müşahede edeme işimiz onların anlayışlarını İslam'ı yaşaman biçimlerini öğrenmemize örnek almamıza engel değildir. Onun için veriliyor zaten. Kıssalar niye örnek veriliyor? Örnek alınıyor. Ayetlerde anlatılan yaratılış kıssası, Adem'in suç işlemesi, cennetten kovulması ve tövbesi, dünyada toplumlara gönderilen Rasullerin kıssaları, gelecek dünya, ahiret, Hesap, cennet, cehennem, ceza, mükafatla ilgili bilgiler. Söze yansısa da eyleme nasıl geçecek? Ayet oruçsun diyor. Mesela günü gelince tutuyorsunuz. Salatı ikame edin diyor. Salatı hayatımıza ikame ediyorsunuz. Yemeğin şunlar haramdır deniyor yemiyorsunuz. Fiilen emredilen şeyleri yapıyorsunuz. Peki cennet, cehennem, ahiret, yaratılış, eski rasul kıssaları nasıl eyleme geçer? Madem ki bütün ayetler hayatımıza intikal ettirilmesi gerekir. Kur'an'ın bütün ayetleri Müslümanların yaşamında var olmalıdır diyoruz. Temelde kökün bu. Zaten o gönderilen ayetler insan yaşamına egemen olacak, hayatında var olacak. İşte eylem konusunu dar kalıplara sığdırdığımızda, sadece fiillere sığdırdığımızda dar kalıplara. Elbette bu tür bilgilerin eylemle ilgisinin olduğunu düşünmeyeceğiz. Ancak bütün bu bilgilerle inandığımız dinin temeli oluşuyor ise tüm bu bilgilerle inandığımız dinin temeli oluşuyorsa bize bir bakış açısı kazandırıyorsa düşüncelerimizi aklımızı muhakememizi kalbimizi irademizi yönlendiriyorsa işte eylem başlamıştır. Yaratılışın özünü düşünerek konuşmak dünyamızı yaşamak bir eylemdir. O zaman o yaratılış kısası eyleme dönüşmüştür. Çünkü yaşamımızda vardır artık. Onu düşünerek hayatımızı uygulamaya başlıyoruz. Yaşamlarımızı, eylemlerimizi yapmaya başlıyoruz. Allah'ın hesabını, cennetini, cehennemini, kıyameti düşünerek konuşmak, dünyamızı yaşamak bir eylemdir. Bir uygulamayı yaparken bu bilgilerin özünü esas alarak uygulamaya yön vermek bir eylemdir. Mesela diyelim ki bir solca arkadaşlar birlikte pazara gittik. İki kişiyiz. İkimizin düşünceleri, ikimizin bilgileri, ikimizin inançları farklı. İkimiz de alışveriş yapacağız. O pazar alışverişini sol bakış açısıyla yapacak. Ben ise Müslüman olarak yapacağım. Pazar alışverişimi İslam'ın bakış açısına göre yapacağım. Alışveriş sırasında herhangi bir sorun çıksa ben o sorunu Müslüman kimliğimle, Müslüman kişiliğimle İslam bakış açısıyla çözmeye çalışacağım. Solcu olan ise ne yapacak? Solcu kişiliği sol bakış açısıyla çözecek. Bir tezgaha uğradık orada Allah'ın haram kıldıklarından varsa solcu hiç çekinmeden alacak. Ben Müslüman olduğum için almayacağım. Çünkü benim bakış açımda haramı işlersem ahirette hesabı, hesabın sonunda cehennemi var. Kısaca İslam'a ilişkin bilgilerin içinde gaybi olan ahiret, hesap günü cennet, cehennem figürleri vardır. Bunlar benim Müslüman kişiliğimin bilincini oluşturacak, alışverişimin sağlıklı oluşmasında, ben farklı sağlıklılık, solcu farklı sağlıklılık arayacak. Herhangi bir sorun çıktığında, ikimizin yaklaşım biçimi, olaya müdahale edişimiz, sorunu çözüşümüz farklı olacak. Neden? Çünkü inancımızı oluşturan, somut ve soyut bilgiler bize yön verecek. Eğer bir Müslüman, eylem yaparken, toplumda yaşarken eylem yapıyor. Eylem yaparken, hesabı düşünerek eylem yapıyor ise, yanındaki bir arkadaşı hesabı düşünerek eylem yapmıyor ise, hesabı düşünerek eylem yapan kişinin hesap kavramı olan gayb bilgi, eylemine geçmiştir. Hayatına intikal etmiştir. Eyleme dönüşmüştür. Dikkatiniz çekiyorum. Hesap günü gelecek de amenna ama o anda o kişinin eyleminde hazır vaziyette bulunmakta ve onu yönetmektedir. Dolayısıyla hesap günü eylemin içine girmiştir. Cenneti ve cehennemi düşünerek o hareketi işliyor ise o anda otokontrol içerisinde o cennet ve cehennem kavramları ve bilgileri eyleme dönüşmüştür. Gaybi bilgisi olması önemli değildir. Elle tutamadığımız, gözle göremediğimiz, kulaklarımızla işitemediğimiz, dokunamadığımız, tadamadığımız olabilir bu bilgiler. Ama biz inancımızla onları elle tutulur, dokunulur, Görülür, işitilir, tadılır hale getiririz. Bu bizim inancımızı oluşturur. Soyut bilgilerimizi somut olarak yaşamımıza indirir. Yani soyut bilgilerimiz inancımızla eyleme dönüşür. Mesela sorunu çözerken bir şey dedik. Solcu arkadaşın aklı yatmadı. Ona dedi ki eğer senin gibi ahiret gününe inanmayan bir kişi olsaydım aynı senin gibi çözerdim. Ama şimdi ben ahiretteki hesaba inandım. Senin gibi bu olayı çözemem. Sen dünya standartlarında düşünüyorsun. Konuya böyle bakıyorsun. Ben dünya ötesi standartlarında düşünüyorum. Konuya böyle bakıyorum. Benim çözüm şeklim dünyanın adaletiyle sınırlı değil. Şimdi bu sözü söyleyip çözümü bu düşünceye göre çözdüğüm zaman gaybi bilgi olan ahiret hesabı, o hesap günü, cennet olgusu, cehennem olguları yaşamında eyleme dönüşmüş müdür? Dönüşmemiş midir? İşte burada meseleyi çok dikkatli düşünmek lazım. Sahabelerden gelen Rivayetlerde sahabeler, hadis kitaplarında bazen sahabeler Resulullah'tan rivayetler ediyor çoğunlukla ama bazen kendi hayatlarından da rivayetler vardır. İşte biz Allah Resulü şu ayetleri okurken, şu sureyi okurken şöyle düşünüyorduk gibi, şöyle yapıyorduk gibi haberler vardır. Bu haberlerin içerisinde bazı rivayetler vardır ki çok dehşetlidir. Bu dehşetli olan şey nedir? Anlatımlar içerisinde şöyle anlatılır. Bir haramla karşılaştığın zaman onu yapma noktasına geldiğim zaman sanki cehennemin bütün sıcaklığı hayatımı kavuruyordu, varlığımı kavuruyordu. Neden? Çünkü o bilgiyi müşahede alemine indiriyor inancıyla. Bugün Müslümanlar soruyor, niçin sahabeler yani Resul'ün arkadaşları gibi olamıyoruz? Neden? Neden belli değil mi? Onlar gaybı eyleme dönüştürdüler. Fark burada. Biz de diyoruz ki gayb eyleme dönüşmez. Böyle şey mi olur diyoruz. Halbuki sahabeler, halbuki Resul ve arkadaşları gaybı eyleme dönüştürdüler. Allah'ın hesap gününü, ahireti, ahiret hayatını, oradaki hesabı, oradaki cennet ve cehennem olgularını eyleme dönüştürdüler. Yaşamın içine getirdiler. Dünya standartlarına indirdiler ve orada bilgiyle, inançla, ihlasla o haberleri, o bilgileri yaşadılar. Hayatımıza hesap gününü hakim kılmıyoruz biz mesela. Kıyameti hakim kılmıyoruz. Cenneti, cehennemi hakim kılmıyoruz. Bu nedenle eylemlerimiz İslam'ın çizgisinden uzaklaşıyor. Otokontrolden çıkıyor. Mesela Allah kayıptan haber veriyor. Özet olarak mealen diyor ki, hesap günü elleriniz, dilleriniz, ayaklarınız, derileriniz, aklınız, muhakemeniz, duygularınız, düşleriniz, düşünceleriniz, duyularınız aleyhinize şahitlik edecek. E bu kaybı bilgi gelecekte olan bir şey anlatıyor bana. Elbette. Şimdi bu bilgiye inanacak mıyız, inanmayacak mıyız? Elbette inanacağız diyoruz. Peki bu bilgi yaşamımızda eyleme geçecek mi? E, gaybi bilgi geçmez diyoruz. Geçmez diyoruz. Neden? Çünkü o diyoruz gaybi bilgi. Öyle şey olur mu? Şimdi ben İslam'a aykırı bir şey yaparken düşüncemin, aklımın, duygularımın, bütün azalarımın aleyhime şahitlik edeceğine kesin olarak inanmış olsam, Allah'tan gelen bu bilginin kesin doğru olduğuna inanmış olsam, benim şahit aramama gerek yok ki. Elime bakıyorum bana aykırı şahitlik yapacak. Gözüme bakıyorum bana aykırı şahitlik yapacak. Kalbime bakıyorum bana, dilime bakıyorum bana, ayaklarıma bakıyorum bana, vücuduma bakıyorum bana aykırı şahitlik yapacak. Şimdi ben bunların Allah'ın huzurunda bana aykırı şahitlik yapacağını yapacağım kötü bir fiilden dolayı benim aleyhime şahitlik yapacaklarına inanırsam, nasıl inanırsam, Allah dediği için inanırsam, hesap günü böyle olacak dediği için inanırsam ve kendimi o anda da hesapta görürsem Bilgiyle ve bilinçle o zaman yapmam. Çünkü korkarım. Şimdi bunları düşünerek, bu şekilde inarak, elimi gördüğüm zaman, aleyhimde konuşan şahit olarak gördüğüm zaman, ayağımı öyle gördüğüm zaman, vücudumu öyle gördüğüm dilimi öyle gördüğüm zaman, bu nedenle yapmıyor isem, bu bilgiler beni yönlendirmiş, benim eylemime geçmiş olmuyor mu? Hayatıma intikal etmiş olmuyor mu? O anda Müslümanlar bu konularda çok dikkatli düşünmeleri gerekiyor. İster gayba ait bilgi olsun, ister gözle görünen dünyaya ait bilgi olsun, ister anımıza veya geçmişlerimize ait bilgi olsun, bizi yönlendiriyor ise, eylemlerimizi yönlendiriyor ise, hayatımızın baş köşesine oturmuş bizi yönetiyorsa, eyleme, geçmiş ve eylemiyle bize hakim olmuş demektir. Aksisi olmuyor tabi. Aksi olduğu zaman bilgi başka tarafa gidiyor, bilinç başka tarafa gidiyor, inanç başka tarafa gidiyor, eylemler başka tarafa gidiyor. Ne olacak diyor. Örneğin, ne olacak diyor. Allah küfrü, kafir kelimesine küfür kelimesini, mesela bir gerçeğin üzerine yalanla örtmek olarak tarif ediyor. Kafir veya küfür kelimesinin kökeni bu değil mi? Evet, biz bir şeyin, bir gerçeğin, bir doğrunun üzerine yalanla örtmenin küfür kökenli olduğuna inanmıyor isek, o zaman rahatlıkla yalan söyleyebiliriz yani, örnekle. Rahat o bilgi ve bilinç hayatımıza intikal etmiyordur. Orada küfredebiliriz. Arapça terimi kullandığımız falan. Veya Allah diyor ki mesela verilen sözlerini yerine getirmemeyi anlatıyor. Nifak alameti olarak görüyor. Allah öyle diyor. Verilen sözler yerine gelmiyor ise orada bir nifak vardır. Hani gelmeme nedenlerinin, getirmeme nedenlerinin kuvvetli gerçekten şey olabilecek sana geçerli olabilecek bir nedene. insanın Getirmek istiyor da, iradesinin dışında getiremediği bir noktada. Sorumluluk iradenin dışına çıkmış. Engel gelmiş. Bunun dışında, yok canım boşver ya. Söz verdim ama bugün hiç yapasım yok, bugün hiç gidesim yok, bugün hiç bu sözü yerine getiresim yok, boşver. Nasıl olsa bir şey olmaz. Dediğimiz gün orada nifak vardır. Allah bunları tarif ediyor ayetlerinde ince ince, ince ince. İşte Tevbe suresinde, Savaşa çağrıldıkları halde, bakın savaşa çağrıldıkları halde, ya bu sefer de gitmeyi verelim. Yani canımız istemiyor işte. Yani gitsek ne olur, gitmesek ne olur? Çok önemli değil. Bazıları gelmiş ne yapmışlardı Tebük Seferi hadisesinde? Gelip açıkça Resulullah'tan izin istemişlerdi. Ya Resulullah bizim işimiz var, gücümüz var, biz gelmek istemiyoruz, bize izin ver demişlerdi. Onlara izin ver. Allah da niye izin verdi diye onu Resulullah'ı eleştirdi. Amenna. O ayrı bir konu. Ama üç kişi hiç gelmediler. Kayboldular ortadan. Hakkında ayetler ne geldi? Onlar tövbeye davet edildi. Münafıklık olarak, küfür olarak, ifak alamet olarak gösterildi ve tövbeye davet edildi Allah Resulü tarafından. Ve ben sizin hakkınızda hüküm veremem dedi, Allah'a bırakın. Allah'tan tövbelerin karşında o üç kişinin tövbesi olmasaydı mesele bitmişti. Allah'tan o üç kişi hakkında ne geldi? Ayet geldi. Onların tövbesini kabul edildi imanlar. İşte bugün. Müslüman dünyanın temel sorunu budur. Ayetler Müslümanların inancını oluşturur, sözlerini oluşturur ancak eyleme dönüşmezler. Müslüman dünyanın temel sorunu bu. Ayetler Müslümanların bilgisini oluşturur, inancını oluşturur. Sorulduğu zaman cennete inanıyor musun? İnanıyorum. Sözü de oluşturur. Hesap gününe inanıyor musun? İnanıyorum. O da oluşur söze fakat eyleme dönüşmez. Hesap gününe inanıyorum sözü hayatındaki eylemlere dönüşmez. Eylemlere hangiye gider? Hesap günü Konya'ya gider. Örnek yeri. Ayetlerin eyleme dönüşmemesi için Müslümanların ürettikleri bahaneler çoktur. Bunların en belirgini bizler sahabe gibi olmamayız. ki Allah insanlar içinden bir insanı seçerek İslam'ın her insan tarafından uygulanabilirliğini göstermektedir. Şimdi biz bu ayetleri okurken tefekkür ediyoruz. Diyoruz ki niye insanlar içerisinden bir Resul seçti Allah? Niye? İşte Mekke müşküleri soruyordu. Niye meliklerden, niye şundan, niye bundan gelin vermedi Allah? Madem peygamber gönderecek aramızdan bir Abdülmuttalib'in yetimini bizim gibi yiyen, içen birini gönderdi diye sordukları zaman Allah cevap veriyor. Sizin içinizden seçtik ki bize ileride şöyle bir bahane getirmeyesiniz. Biz nasıl uygulayalım? Allah Resulü ve sahabeler insan olarak aldılar bilgiyi. Bilince dönüştürdüler, iman ettiler, söze dönüştürdüler ve eylemlerine soktular. Artık onlar için cehennem, cennet, hesap günü, ahiret, yaratılış hikayesi, geçmiş rasullerin kıssaları bir bilgi, bir bilinç, bir galibi bilgi, bir inanç bilgisi olmaktan çok hayatlarının temelini, hayatlarının dinamiğini, hayatlarının, eylemlerinin, yaşamının direksiyonu haline gelmişti. Şoförü haline gelmişti. Artık iradelerini yönetiyordu. Hayatlarını, eylemlerini yönetiyordu ve eylem olarak hayatına yansıyordu. Ayetle anlatılanı okuyan, duyan Müslüman hala sahabe gibi olamayacağını iddiasında Bugün, dini doğru, düzgün şekilde yaşamak, alimlerin, ulemanın, müştehitlerin, erenlerin, fakihlerin işidir. Bizim gibi cahillerin dininden ne olur düşüncesi vardır. Kendini bir de böyle soyutlar bugünkü Müslüman. Eğer gerçekten güzel bir şekilde dini yaşamak gerekecekse, doğru bir şekilde kim yaşar? Alimler yaşar, uleman yaşar, müştehitler yaşar, erenler yaşar, fakizler yaşar. Bizde ne? Biz cahiliz zaten düşüncesidir. Müminleri böyle düşünmeye iten, kendine havas takımı ilan edenlerdir. Geçmişteki kültürümüzde. Bir kısım insanlar kendilerine havas takımı ilan etmiştir. Havas nedir? Yani üst tabakadır. Bilenler, bilgiçler, erenler, evliyalar, müştehitler, fakihler takımıdır. Birileri İslam'ı en güzel onların yaşayacağını, avam takımının yaşayamayacağını, İslam için en güzel hükümleri onların vereceğini, İslam'ı en güzel onların anlayacağını ama bizim gibi cahillerin anlamayacağını. Biz mıyız hayır biz avamlanız. Öyleyse İslam'ı yaşamak o havas takımının işidir. Böylece müminleri bölmüşler, Müslümanları bölmüşler, mantık olarak İslam'ı yaşatmamayla. Planlamışlardır, dikkatini çekiyorum. Bu bir projedir. Kimin projesidir? Öyle Amerika'nın, Rusya'nın falan projesi değil. Bu bir şeytanın projesidir. Müminlerin kanlarında dolaşarak, arkalarından önlerine dolaşarak, okudukları ayetlerin önüne geçerek, inançlarının ortasına oturarak, onlara öyle bir mantıklar öğretmiştir ki, bunlar din olmuştur, bunlar mezhep olmuştur, bunlar tarikat olmuştur, bunlar anlayış olmuştur. Sanki onlar İslam'a değil, farklı bir dine inanmaktadır. Müminler üzerine havas takımını hakim kılarlar. Müminler havas takımının söylediklerinin dışına çıkmazlar. Böyle bir yargının İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Ancak böyle olmasına rağmen kendini havas takımından kabul etmeyen Müslümanlar, İslam'ı yaşamayı havas takımına terk ederler. Böylece inandıkları İslam sözlerine, eylemlerine yani yaşamlarına geçmez, yansımaz. Ve ehli sünnet mezhebi, İslam'ın eyleme dönüşmesi yolunda, en büyük engeli inanç haline dönüştürür. Der ki amel imandan bir cüz değildir. Yani amel, yani ayetlerin eylemini yapamazsanız, imanınıza bir şey olmaz. Allah'a söz vereceksiniz. Diyeceksiniz ki ben Müslümanım, müminim, Ya Rabbi bütün ayetlerine iman ettim. Ya Rabbi bütün ayetlerine de teslim oldum ve onları da yaşanma, hayatıma hakim kılmaya söz verdim. Müslüman olmak mı değil mi? Evet. Ama Ayetlere hayatıma geçirmiyorum. Sözümü yerine getirmiyorum. 50 sünnete göre bu nifak alameti değildir. Çünkü imanın bir kolu değildir. Eylemin yapılıp yapılmaması. Onlara göre iman bozulmayacak, tarif olmayacak, hiçbir şey olmayacak. Müslüman halk niçin Müslüman gibi yaşasın ki o zaman? Onlar günahkar bir toplum üretmenin yolunu açarlar. Onlara göre bunları yapmak sadece günahkarlıktır. Müslümanlık ortada durur. Ama günahkar olurlar, iman ortada durur, günahkar olur. Gör günahkar bir toplum üretirler. Günahkarlık suç değildir artık. Dikkatini çekiyorum. Allah'ın ayetlerini yerine getirmemek, böylece günahkar bir toplum olmak, mümin olmak, yani mümin olarak iman etmenin bir rüknü, bir eylemi değildir. Hiç ilgilendirmez imanı. Günahkar olmak imansızlık değildir. Günahkar olmak İslam'dan kopmak değildir. Günahkar olmak Allah'a asi olmak da değil temel anlayış. Böylece günahkar olmak kutsallaştırılır, normalleştirilir, kutsallaştırılır. Sonra günahkarlara nasıl şefaat edeceklerini anlatırlar. Önce günahkar bir toplum üretirler, o topluma nasıl şefaat edeceklerini anlatırlar. Halbuki şefaat diye sadece Allah'tadır. Şefaat'in kökeni günahkar üretmenin temelinde yatar. Günahkar üretmenin temeli amel imandan cüz değildir temeline yatar. Amel imandan cüz değildir temeli ayetlerin bütün gaybi veya gayb olmayan insanın hayatına geçmesinin söz konusu olmadığı fikrine yatar. Ta başından böyle gider. Siz ayetleri hayatınıza geçirmeyi temel olarak almıyor iseniz, Bunların bir kısmı gaybidir hayata geçmez, bir kısmı geçmiş bilgidir hayata geçmez, bir kısmı bilmem nedir, hayata geçmez diyorsanız bütün ayetleri hayatınıza egemen kılmak için düşüncenin eyleme dönüşmesi planında bir düşünce üretmiyorsanız o zaman imanla hayatı ayırmışsınız demektir. İmanla hayatı ayırırsanız hayatta her haltı affedersiniz yiyebilirsiniz böylece günahkar toplum haline gelirsiniz, yeni bir tanım çıkarırsınız, günahkarlar dersiniz. Günahkarlık imana halal vermiyorsa, günahkarlar toplumunun kurtarılması lazım. Onun için de şefaati üretirsiniz. Şefaati üretince rahat edersiniz. Oh dersiniz. Önce günahkar ilan ettik milleti, sonra da onları kurtardık şefaat ederek dersiniz. Halbuki şefaat Allah'a aittir. Hiç kimsenin şefaat hakkı yoktur. Günahkarları sadece Allah bağışlar. Onun da kuralların ayetlerini tek tek söylemiştir. Kimseye de sormaz. Ve en önemlisi kişiler, İnançlarını yaşama aktarmaktan sorumludur. Yani inançlarını eyleme dönüştürmek zorundadır. Bundan da imtihan edilirler. Ahiret hesabına inanıyor mu? Bundan imtihan edilir. Cennete inanıyor mu? Bundan hesap edilir. Yaratılışa inanıyor mu? Bundan hesap edilir. Geçmiş Resulü'nün kıssalarının özlerine, detaylarına inanıyor mu? Bundan imtihan edilir. Hepsinden imtihan ediliyor. Bütün ayetlerden. Allah Araf Suresinin 203. ayetinde mealen şöyle diyor. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahy yolunlarına uyalım. Bu Rabbinizden gelen basiretlerdir. İnanan bir kavim için hidayet ve rahmettir. Ayetteki basiret kelimesini isabetli kararlar alma özelliği olarak anlatırlar. İsabetli kararlar almak. Basiret. Basiretli olmak. Yani geleceği görmek. Bir insana biz ne zaman basiretlisin diyoruz? İnsan isabetli, geleceği gören kararlar alırsa. Allah da diyor ki sizin için ayetler basirettir. Geleceği gösterir size. Böylece ayetler Müslümanlara isabetli kararlar verdirmeyi sağlar. Bazı Müslüman ilim adamları basiret kelimesinin yorumunda ayetler insanların kalp gözlerini yani ileriye, ahirete kadar giden gözlerini açar olarak yorumlar. Hani kalp gözleri meselesi var ya şu tarikatçıların bazılarının söylediği bazı müfessirler bu ayetin anlamının o olduğunu söylerler. Kalp gözünden baksat Allah'ın geleceğe yönelik ayetleridir. İnsanlar o ayetlere inanırsa Geleceği görerek hareketler. Biraz önce anlattığım gibi, Ben bir haram işleyeceğim, geleceğimi görürüm. Allah'ın hesabındaki halimi görürüm. Orada elimin, kolumun, dilimin, her şeyimin aleyhimde şahitli ettiğini bunun karşısında cezalandırılarak cehenneme postalanacağımı görürüm. Bu işte basilettir. Allah bu ayetinde bunu bana hatırlatıyor. Diyor ki, size gönderdiğimiz ayetler senin geleceğindeki durumunu gösterir. Basirettir. Bazıları da, bazı ilim adamlarımız da bu ayetin anlamını şöyle anlatır. Allah'ın gönderdiği ayetler, inananların kalbini açar. Açılan kalbin gözleri, olayları yakinen, müşahede eder diye anlatılır. İşte sahabeden, nakledilen bazı rivayetler gibi. Onlar bir haram işleyeceği zaman cehennemin ateşini hissediyorlar. Hesabın karşısında çırt çırt diyorlar. Sahabeler genelde Tevbe Suresi okunurken rivayetlerde şöyle diyorlar. Tevbe Suresi okunurken sanki Mescid-i Nebevi üzerimize çöküyordu. Ne yapacağımızı bilemedik. Birbirimize baktık ve secdeye kapandık. Ben kendimden başka münafık görmedim diyordu o ayetlerin anlatımında. Hemen kendisini içselleştiriyordu. Böylece bir mesele anlatılıyordu sıcağı sıcağına. İşte Açılan kalbin gözleri olayları yakinen müşahede eder diye anlatırlar. Yani ayetlere gereğince inanan müminler, müslümanlar olumsuz bir şey yaparken cehennemi hissederler, anında kendilerinin cehenneme doğru yönlendiklerini kavrarlar. Ateşin sıcaklığı, akıllarını, muhakemelerini, iradelerini, kalplerini kaplar. Tövbelerinde de geriye döndüklerini anlarlar. İyi şeyler yaptıklarında da işlerine bir huzur, bir sevinç kaplar. Müslümanları cahil bırakanlar kendi kalp gözlerinin açık olduğunu söyler. Halbuki Müslüman kardeşlerine cahil bırakanların kalp gözleri simsiyahdır. Çünkü o Müslüman kardeşlerin kalp gözleri ayetlerle açılacaktır. Halbuki onlar ne demiştir? Ayetleri siz okumayın anlayamazsınız demiştir. Dikkat edin. Onları kapkara zindan bir şekilde kalpleri simsiyah bırakmışlardır. Eylem inancın hayata yansımasıdır. İnsan inancını, düşüncelerini, sözleriyle, davranışlarıyla yansıtır. Sözler kelimelere, cümlelere dökülür. Davranışlar ise fiillere dökülür. Her fiilin bir sembolü var. Sembolsüz fiil olmaz. Biz fiilleri kullandığımız zaman o fiilin kişi tarafından nasıl yerine getirildiğini biliriz. Mesela koşuyor dedik. Kişi koşarken nasıldır biliriz. Dinliyor dedik. Kişi dinlerken nasıldır biliriz. Uyuyor dedik. Kişi uyurken nasıl biliriz. Yazıyor dedik, kişi yazarken nasıldır biliriz. Çalışıyor dedik, kişi çalışırken nasıldır biliriz. Ancak sembole dökülen bu eylemlerin hangi özle işlendiğini bilmeyiz. Konuşuyor, ne konuşuyor? Yazıyor, ne yazıyor? Çalışıyor, ne yapıyor? Dinliyor, ne dinliyor? Konuşuyor, ne konuşuyor? Bütün bunları hangi bakış açısıyla yapıyor bilemeyiz. Hangi samimiyetle yapıyor yine bilemeyiz. Ancak yaptığı şeyin özüne, bilincine vakıf olduğumuzda onun neyi, neden, nasıl bir amaçla Nasıl bir inançla yaptığını biliriz. Şimdi şöyle bir soru soralım kendimize. Eylem, inançtan, düşünceden, sözden ayrı bir oluşum mudur? Yani siz herhangi bir ibadet yaparken, herhangi bir Allah'ın emrini yerine getirirken o sizin inancınızdan, düşüncenizden, sözünüzden ayrı bir oluşum mudur? Yoksa eylem, inancın, düşüncenin, sözün yaşama aktarılması mıdır? Yani biz bir eylemi gördüğümüzde o eylemde inancı, düşünceyi, sözü görebilir miyiz? Yani gördüğümüz eylem bir inancı belirtir mi? Yani gördüğümüz bir eylem bir düşünceyi belirtir mi? Yani gördüğümüz bir eylem bir sözü belirtir mi? Bütün bu sorulara karşılık elbette deriz. Elbette. Mesela 70'li yıllarda solcuların, sağcılarının, Müslümanların bıyık, sakal, saç tipleri vardı. Giyim tipleri vardı. Hatta saçlar, sakallar, bıyıklar aynı inançtaki farklı fraksiyonlarda bile değişikti. Giilen elbiseden oturup kalkmadan Kullanılan sözlerden tutun da hemen her şey kişinin inancını, düşüncesini, sözünü belirtir durumdadır. Bugün de öyle değil mi? Topluma çıkın. Bazı insanlar kendi inançlarına, kendi gruplarına samimiyse onlar belli bir kılıkla, kıyafetle, sözle, davranışla birlik konuşturmaya başlar. Siz onları gördüğünüz zaman ha bu arkadaş filanca grubu temsil ediyor dersiniz. Mesela ben dindarlık zamanlarımdan kalan anlayışla gümüş yüzük takıyorum. Şu anda dindar değilim. Dindarlığı da asla kabul etmiyorum. Gümüş yüzüğü bekarken takmaya başladım. Daha evli falan değildim. Erkekleri altın yüzük takan bir toplumda gümüş yüzük takan erkekler dinden yana tavırlarını öne çıkaran anlayışa sahip. 70'li yıllarda kim gümüş yüzük takıyorsa ha bunlar bu topluma göre dinle sahip çıkmış, dini yaşamak isteyen insanlar olarak algılanıyordu. Benim yüzükle ilgili düşüncelerim değişti sonraki yıllarda. Dindarlığı da bıraktım, terk ettim dindarlığı. Ama hala gümüş yüzük takıyorum. O dönemlerde gümüş yüzük diye bir şey bize bir şeyleri hatırlatıyordu. Müslümanlardan Allah diyenler, dinden yana olanlar, dini hassasiyetlerini öne çıkaranlar, kültür farkları ne olursa olsun dine önem verenler akla geliyordu gümüş takanlar. O dönemler öyleydi. Bugün karıştı o başka. Dolayısıyla bizler gümüş yüzük takanlar olarak o dönemlerde yan yana geldiğimizde aramızda konuşacağımız birçok konu o yüzük sayesinde çözülüyordu. Ha. Bakıyorduk, karşı karşıya oturduk, bir baktık, bende yüzük var, onda yüzük var. İkisi de gümüş, ha? burada biz o kişiyle aramızdaki birçok konuşulacak konuyu hallettik. O zaman gümüş yüzük bir simge, bir sembol olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde dinden yana taraf olanları simgeliyor. Buna önem verenleri simgeliyor. 70'li yıllarda böyleydi. Geçen zamanlarda bu yargılar, bu anlamlar değişti olsun. Hala gümüş yüzük takanlarla aynı sembolde, aynı simgede buluşuyoruz, dertleşiyoruz. Ben mesela öyle yapıyorum bakıyorum insanların parmaklarına dikkat ediyorum. Gümüş yüzük var o zaman birçok konuyu atlıyorum. Direkt başka konuya giriyorum. Mesela hiç unutmam. Bir gün İstanbul'da bir belediyeye gittik. Arkadaşımın babasına ait bir iş yeri ve evi vardı. Onun belediyede işlemleri vardı. Belediye ise orada yeni teşkilatlanıyordu. Daha orada hiçbir şey yoktu. Yeni kurulan bir mahalleydi o zamanlar. Şimdi çok büyüdü. Söylesem ismini şaşırırsınız. O zamanlar mezbellik gibiydi. Böyle kenarda kalmış bir yerde. İşlem yaptırmak için banka yaklaştığımızda, o sıraya banka yaklaştığımızda güler yüzlü genç bir memur geldi. Ben banka elimi koymuş, gence bakıyordum, gencin parmağında yumuşacık gördüm. O da benimkini gördü. Sorunu kavrayan genç, ağabey dedi, sizin işlem henüz tamamlanmamış. İsterseniz siz bana evrakları verin, ben takibini yapayım, size postayla göndereyim dedi. Ben de olur dedim ve verdim evrakları. Posta masraf içinde 5 lira verdim bize evrakları göndersin diye iliştirdim evrakların üzerine. Adresi de yazdım. Teşekkür edip ayrıldı. Arkadaş şaşırdı şimdi. Asıl iş onun. Ne olur ya dedi. Nereden biliyorsun işimizi yapacağını deyince bizim onunla frekansımızı kuran sembollerimiz vardı. Sen görmedin mi dedi. Şaşırdı. Gerçekten o genç işi bitirince hemen bize evrakları göndermişti. Hatta öyleydi ki işi biten evrakların tarihi postaya verildiği tarihi Bugün Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmalarını isteyenler, henüz Müslümanların birliği için Kur'an'dan, Resul'ün yaşamından gelen sembolleri bilmemektedirler. Dikkatinizi çekiyorum. Allah'ın müminleri bir ve birlik haline getirmek için ortaya koyduğu, ayetleriyle ortaya koyduğu ve onun eylemi olarak sembolleştireceği konuları bilmiyorlar. Nelerdir bunlar? Kendilerine bugün için doğru düzgün, İslam referanslı sembollerini üretememişler. Yaşamları, giyim tarzları, konuşma biçimleri, hayat bakışları batılı. Bakın, yaşamları, giyim tarzları, konuşma biçimleri, hayat bakışları batılı. Sözleri Müslüman olan bir toplumuz. Sembollerimiz yok ortyede. İnançların, düşüncelerin hayatta yer bulabilmesi için sembollere, simgelere ihtiyacı vardır. Yaşam gerçeklerinde uyacakları bütün fiiller, sembollerle belirginleşir. Allah'ın bütün ayetleri sembollerle hayata yansır. Allah'ın her ayeti. Tek tek fiile dönüşür ve sembollerle yansır. Kendine özgü simgeler oluşturur. Buna klasik fıkhımızda rükünler denir. Salatı ikame etmek bir eylemdir. İnanca bağlıdır. Peki sembolü simgesi nedir? Yani siz salatı yaşamınıza hangi fiillerle eyleme dönüştürürsünüz? Semboliniz de, Fiiliniz de, Fiil eşittir semboldür. Silahat kelimesini sözlüklerden araştırdığımızda karşımıza dua, namaz olarak çıkıyor eski sözlüklerde, anlatımlarda. Kur'an'ı Türkçe'ye çeviren meallerde silahat kelimesi geçen ayetleri yerlere bazen dua, bazen namaz anlamı veriliyor. Mealcinin tercihine göre. Namaz kelimesi Arapça değil, Müslümanların kültürüne farslardan geldiği söylenir. Ancak köken iyice araştırılınca namaz kelimesi Hinduların namasta kelimesinden uzantıdır. Namasta selam, saygı ile eğilmek, saygı duymak anlamlarında Hint dillerinde kullanılır. Geçmişten namaz kelimesini genelde Osmanlı tebaasından Türk, Kürt, Fars kökenler kullanılırdı. Selçuklu, Osmanlı medreseleri, devlet kademeleri Hanefi mezhebine daha etkin bir şekilde uygulardı. Abbasilerin Emevileri yıkma aşamalarında Abbasilerle iyi ilişkiler kuran, İran'dan, Doğu'dan, Mezopotamya üzerinden Anadolu'ya göçen, bir kısmı göç esnasında Dimeşk, bugünkü Şam civarlarında konaklayan Türkler, İslam'ı, Hanefi, daha sonradan da Şafii mezhebini uygulayan insanlardan tanıdılar. Dolayısıyla Selçuklu ve Osmanlı yapılanması Hanefi ve Şafii ağırlıklı bir mezhebi anlayışa sahip oldu. Türklerin Hanbelileri, Malikileri tanımaları daha çok ilim açısından, Araştırmalarda ve daha hacca giderken ve Osmanlı hanedanlığını büyüttüğü zaman onları tanıdı. Halbuki yaşam olarak önce Hanefileri sonra şafileri tanıdı. Yaşam açısından Türkler Hanefilerle birlikte oldular. şafilerle birlikte yaşadılar. Bu nedenle Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde Hanefi, Şafii mezhebi devlet erkanına, devletin egemen olduğu metreselere, tarikatlara egemen oldu. Müslümanların... İslam dinine ilişkin bilgilerini temel olarak Arapça oluştururken, pratik olarak Farsça da birlikte yaşam nedeniyle Osmanlıca diline geçmeye başladı. Metreselerine, tarikatlarına hakim olmaya başladı. Böylece ana temel Arapça din kültürü açısından arkasından Farsça gelmeye başladı. Böylece namaz kelimesi Farsçadan Anadolu'ya geçen ve Anadolu'da yaşayan Türklerin, Kürtlerin, Arapların dillerine geçti. Bugün mesela Türkiye'de yaşayan Türklerde, efendim, Araplar da, efendim, Türklerde ne yapar? Namaz kelimesini kullanır. Salat kelimesini çok fazla kullanmazlar. Bugün ülkemizde yaşayan Araplar ve diğerleri hep bunları kullanıyor. Ülkemizde Türk kökenler genellikle Hanefi mezhebinde iken, Türk kökenli, Arap kökenli Müslümanlardan Şafii mezhebi tercihleri vardır. Türklerden Şafii mezhebini tercih edenler neredeyse. Çok azdır, yok gibidir. Demiştik ki bunlar kısa bir bilgi olarak veriyorum. Demiştik ki klasik sözlüklerimizde salat, dua ve namaz olarak tarif edilir. Salatı ikame etme eylemi. Bugün gördüğümüz namaz formunda eyleme dönüştürülür klasik kültürümüzde. Ayetlerle rükünleri desteklenen namaz formundaki salatı ikamenin dua eyleminde kapsadığı söylenir. Zaten namaz bir duadır denir. Yani Namaz formundaki salatı ikamesinde veya namazın uygulanmasında dua ailemi gerçekleştirilmiştir bu düşüncenin yapısına göre. Günümüzde salat kelimesine farklı yorum verenler var. Onlara göre salat namaz değildir. Salatı ikame etmek de namaz kılmak değildir. Onlara göre salat destek çıkmaktır. Kime? Neye destek çıkılır? Sorularına verilen cevaplar maddi manevi Allah'a, Resul'e, İslam'a, Müslümanlara destek çıkmak olarak açıklamalarda bulunur. Yani bir Müslüman, selat-ı ikame din ayetini okuyunca, buradan namaz kılacağını değil, maddi manevi destek çıkacağını öğrenmiş olur onlara göre. Ancak günümüzdeki tariflerde sorun vardır. Sorunun birinci nedeni, geçmişten gelen Arapça, Osmanlıca sözlüklerde, selatı ı ikame etmek, destek çıkmak olarak tarif edilmemiştir. Yani şöyle düşünün, işte salat hakkında, salatın kavramı ve anlamı hakkında düşünceleri oluşturan tarihler aşağı yukarı bir 30 yıllık, 40 yıllık tarihlerdir. Ben bu tür sözleri 70'li yıllarda duymaya başlamıştım. Özellikle rüfai tarikatının temsilcilerinden duyduk bu tür sözleri. Siz belki bilmezsiniz, Türkiye'de bir rüfai tarikatı vardır. CHP ve MHP kökenlidir. Bu tarikat, Rıfai Tarikatı. Türkiye'de CHP ve MHP kökenlidir. Bir kısım CHP'liler, bir kısım MHP'liler bu tarikatlandır. Şimdi onlarla tartışırken kitapçılık yaptığım dönemlerde bu kavramı duymuştum onlardan. Nazik Erik diye Isparta'da bir edebiyat hocası vardı. Eğitim ensüllerinde hocalık yapıyordu o zaman. Öğretmen yetiştirilen eğitim ensüllerinde. Ve Isparta'da ikonopisi. Bize de çok kitap almaya gelirdi. Onunla sohbet ederdik. Ben o zamanlar 25 yaşlarındayken... 24 yaşlarındayken o 50-60 yaşlarında bir bayandı. Ve öğrencileri toplar toplar namaz niyaz kılmazdı. Selahat'ı böyle tarif ederdi. O rufayiydi. Bir komşumuz vardı eczacı o da rufaydı. CHP'li bir yazar vardı o da rufaydı. Bunlar MHP'liydi. Onlardan duymuştum. Daha sonra işte bu devrede 2000'li yıllarda duymaya başladık. Sıkça tartışılmaya başlandı. Şimdi bu tartışmalar, bu ifadeler klasik Müslümanların kültüründe hiçbir yerde yok. Tarifi yok. Sözlüklerde yok, hiçbir yerde yok. Tefsirlerde yok, hadis kitaplarında yok, fıkıh kitaplarında yok, hiçbir yerde yok. Sanki birileri düğmeye basmış, Müslümanlara yeni bir sözlük yazmıştır. Kendilerinden geçmişe dair bir kaynak istendiğinde Kur'an'da böyle tarif ediliyor denilir. Halbuki Kur'an sözlük kitabı değil ki. Sözlük kitabı değil ki Kur'an. Tartışılmayan Kur'an anlayışından giderek, kelime anlamlarını Kur'an'a verdirerek, kendi görüşlerini Kur'an'a dayatarak kaynak belirlemeden kurtulmak istemektedirler. Yani karşınıza Kur'an'ı koruyorlar. Diyorlar ki Kur'an böyle diyor. Halbuki Kur'an'ı öyle dediren kendi Başkaları değil yani. Halbuki konu basit. Lafı sözü dolaştırmaya hiç gerek yok. Arap dilinin şiir, sanat, edebiyat, ilim, bilim, hadis, fıkıh, tefsir konularında yazılmış sözlükleri var. Bugün nasıl Türkçede tıp sözlüğü, hukuk sözlüğü, sosyolojik felsefe sözlüğü, lügat, Türk Dil Kurumu'nun çıkardığı sözlükler varsa, teknik sözlükler varsa, Araplarda da ne vardır? Şiir konusunda, edebiyat konusunda sözlükler vardır. Fıkıh, tefsir, hadis sözlükleri vardır. İlim sözlükleri vardır. Teknik sözlükler vardır. Tıp sözlükleri, hukuk sözlükleri vardır. Araplarda da vardır. Yani Türklerde olduğuna göre Fransızlarda, de olduğuna göre onlarda yok mudur? Onlar da vardır çünkü onlar da edebi bir toplum. Bunların birinde, bu sözlüklerin birinde salatı ikame etmeyi destek çıkmak olarak tarif eden bir açıklamanın olması gerekir. Bunların birisinde ya yani. yapılacak iş geçmişten bir sözlüğün ortaya konularak, bakın işte burada salatı ikame etmek destek çıkmak olarak anlatılmaktadır denilebilir. Bir delil gösterilebilir. Ben demiyorum arkadaş bakın sözlükler böyle diyor. Arap diline ait edebi sözlükler veya bilmem ne sözlükleri veya ilim dili sözlükleri böyle diyor. Ama böyle bir şey yapılmıyor. Sloganik bir şekilde Kur'an böyle tarif ediyor, kelimenin kökenlerinden biz böyle anladık diye dayatılıyor. Bu nedenle selatı ikame etme eyleminin destek çıkma olarak anlatımı inandırıcı değil, kaynağı yok. Her dilde... Birbirinden farklı kök anlamları olan ve birleşerek yeni bir kelimeye dönüşen kelimeler çok farklı anlamlarla teşekkül edebilir. Mesela bu sunumu sunmadan iki saat önce tekrar Hakkı Yılmaz'ın kitabını aldım, tekrar okudum o bölümleri, tanımlama bölümlerini tekrar okudum. Orada diyor ki işte Selahat'ın kökeni şu kelimeden gelir, bu kelimeden gelir, bu kelimeden gelir, bundan dolayı böyle olur. Kendine göre söylüyor, bana göre böyle, bize göre böyle diyor. Bana göre de demiyor, bize göre, Bu bizler kimse o başka bilmiyorum yani. Biz kim? Belli değil yani. Ama ben şunu söylüyorum. Bir edebiyatçı olarak. Mesela kal kelimesi bir fiil. Kan kelimesi insan vücudunda bulunan, insanın yaşamasında temel olan bir sıvı. Onu anlatıyor. Öyle değil mi? Yani bir kal kelimesini ele alalım. Bir de kan kelimesini el alalım. İkisi farklı. Birisi fiil, birisi sıvıyı anlatıyor. İnsan vücudunda bulunan, insan yaşamında olan bir sıvı. İki kelimeyi birleştirdik mesela. Kalkan oldu. İkisini. Kalı ve kana aldı kalkan oldu. Kalkan kelimesinin bu kelimenin çok farklı anlamda kullanmasını engel değil birleşerek. Şimdi ileriki tarihlerde örnekleyelim. Birisi çıksa dese ki birisi kalkan kelimesi kal ve kan köklerinden gelir. Bu nedenle kalkan olarak tarif edilse bile bu anlam saçmadır. Yanlış bir tanımlamadır. Kal ve kan kelimelerinin birleşerek kalkan olması kalkan ifadesinin bu şekilde anlaşılmasını gerektirmez. Bu yanlış bir anlaşmadır. Tarif yanlıştır. Kalkanı şimdi sözlüklerde bakıyorsun, bir tarif yapıyor. Bu tarif yanlıştır dese, ne olacak? Ve deseler ki, kalkan, kal ve kan köklerinden gelir. Bu nedenle kalkan olarak tarif edilmesi saçmadır. Kal fiil, kökünden kalmak anlamını taşır. Kan kökünden de sıvıyı anımsatır. Bu nedenle kalkan, savaşta kullanılan bir araç değil. Bu tarif saçmadır. Sıvının kalmasıdır dese, bir akıl çalışması yapsa. Yani sıvının donmasıdır, akmamasıdır dese. Ne olur? Soruyorum size ne olur? Doğru tarif vermiş olur mu? Dil kökene araştırıyorum diye böyle bir tarif verse olur mu? Mesela bundan 200 sene sonra kalkan kelimesinin kökenini araştırdı adam ve dedi ki kalkan kelimesinin verilen tarif yanlıştır dedi ve bu nedenle bu şekilde izah etti. Doğru oluyor mu? Bunun gibi Türkçe'de birçok kelime bulunabilir, Fransızca'da birçok kelime bulunabilir, Almanca'da birçok kelime bulunabilir, Arapça'da birçok kelime bulunabilir. İki ayrı kökten gelip, iki ayrı anlamı ifade eden, ikisi birleşince doğru bir anlam olmayan köklerine göre ama farklı şekiller toplumlarda kullanılan anlamlar olabilir. Bizde kim vardır? Buna dil üzerinde çalışan, filolojik eğitim gören insanlar bilir. Ama iş inada bindiği zaman bilmez. Sılat kelimesine Yorum getiren dil ustalarının yaptığı böyle bir cambazlıktır. Dikkatinizi çekiyorum. Böyle bir cambazlık. İyi dikkat edin. Selat kelimesine bugün yorum getiren dil ustalarının yaptığı böyle bir cambazlık. Kaldı ki sözlüklerde salat dua, namaz açıklamaları olduğu gibi destek çıkma anlamında da tariflerde geçse ne olur? Örneğin efendim salatın kelime anlamı işte namaz formundaki namazdır, duadır ve işte aynı zamanda destek çıkmadır. Dese ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ayrıca bizzat Arapça ile konuşan, yaşayan toplumlar kendi dillerinde, kendi sözlüklerinde salatı destek çıkma olarak algılamamakta kendi sözlüklerinde böyle bir ifade vermemektedirler. Onlar da ayetlerdeki salatı ikame etmeyi namaz formunda ve dua formunda uygulamaktadırlar. Bana öyle geliyor ki araba Arapça öğretmeye kalkan kültürü geçmişsiz, sözlük anlamlarından habersiz, dayanaksız bir akılla, mantıkla, muhakemeyle, iradeyle karşı karşıyayız. Bu da tesadüfi bir olay olmasa gerek diye düşünüyorum. Bunun Belirli bir anlayışı, belirli bir çizgiyi farklı bir mecraya çekme için özellikle düğmeye basılmış, özellikle projelendirilmiş bir yapılanma olarak görüyorlar. Sorunun ikincisi ise salatı destek çıkma olarak tarif ettiğimizde mesela konu anlamsız hale geliyor. Nedeni ayetlerde maddi manevi destek çıkmayı tavsiye eden, emreden o kadar çok ayet var ki. Mesela istişare bir destek çıkmadır temelde. Müminler birbirlerine istişare ederek birbirlerine güçlendirirler. Bilgi olarak, sosyal olarak destek çıkarlar. İnfak ederek destek çıkarlar. Sadaka vererek destek çıkarlar. Zekat ayetleri başlı başına destek anlamındadır. İstişare ederek müminlerin güçlenmesi infakla, sadakayla, zekatla Müslümanların maddi desteklerde bulunması aşarla yani öşürle yani ziraat ürünlerinden onda bir alarak desteklerin sürmesi savaşlarda alınan ganimetlerden beşte bir verilerek desteğin sürmesi bütün bunlar var. Allah farklı olgularla, farklı destek kelimeleri kullanarak, mesela istişareyi, zekatı, infakı sadakayı kullanarak bize destek anlamlarındaki gelecek şeyleri ayetlerini zaten bolca vermiş ya bunu da anlatmış zaten. Bu ayetleri kullanarak Müslümanlar arasındaki destek inancını, eylemini güçlendiriyor. Şimdi bir ayeti özet olarak alalım mesela. Şimdi biz Allah'ın ayetlerinde bir mantıksızlık görebiliyor muyuz? Haşa. Bir tutarsızlık görebiliyor muyuz? Haşa. Bir dengesizlik görebiliyor muyuz? Haşa. Peki şimdi bir ayet ele alalım. Ayette diyor ki: "Salatı ikame edin, zekatı verin." Bu tür ayetler hem Mekke döneminden geldi, hem Medine döneminden geldi. Ta başından beri geldi. Mekke ve Medine döneminden itibaren bu ayetler geldi. Şimdi her iki kelimeyi destek anlamında alırsak. Hangi destek? Anlatılan destek anlamında. Mesela Hakkı Hoca diyor ki kitabında. selatı ı ikam etmek mali ve zihinsel destektir diyor. Şimdi aynı tarifi koyalım. Manalarıyla koyalım. Bu ayete. Selatı ikame ikam edin, zekatı verin. Şimdi tarif edilen anlamları koyuyoruz. Mali ve zihinsel yönden birbirinize destek verin. Mallarınızdan zekat vererek maddi yönden toplumu destekleyin. Ayetin anlamı bu noktaya geldi. Sizce ayetin anlamı böyle bir anlatım yakıştı mı? Tuttu mu? Yani Allah cümle içinde maddi, manevi desteği iki defa kullanmış. Yoksa salatı ikame ile zekat arasında fark mı var? Eğer biz salatı ikame etmekle zekat arasında fark yokmuş gibi böyle bir açılım verirsek ayet yerini bulmuş olur. mu? Ayetin anlamı doğru olmuş olur mu? Mali ve zihinsel yönden birbirine destek vermek, zekat da aynı anlamda zekat veriyorsun işte. Mallarından ayırıyorsun. E, öbür taraftan, e, mali yönden destek ver diyor. Böylece aynı cümle içerisinde mali yönden destek vermeyi, maddi yönden destek vermeyi iki noktada birleştiriyorsun. İkisini diyorsun ki Allah burada tekrar etti aynı şeyi demeye getiriyor. Halbuki oradaki farklılık var. Ayeti doğru anlamanın dışına çıkıyor, ikisini birleştirerek işi sulandırıyor. İşte amaçları ayetleri anlama olmayanlar, kendi inançlarını ve düşüncelerini ayetlere okutturmaya çalışanlar, sonunda mantıksal bir iletişim kuramayacaklardır. Zaten yapılış, ifade ediliş tarzında hata var. Ne gibi derseniz, mesela ben diyorum ki mesela, hocam kusura bakma da, mesela siz kelimelerin anlamlarını almışsınız bir yorum yapıyorsunuz, tefsir yazıyorsun. Ben tefsir yazmam. Ne yazıyorsun? Ben işte Kur'an dedim. Kur'an ne diyor onu yazıyorum ben. Yani sen kendi tercihlerine, kendi kelime tercihlerine, kendi yorumlarına Kur'an böyle diyor diyorsun. Yani düşüncelerini Kur'an'a söylettiriyorsun. Sen bunu yapıyorsun. O senin iştihadın, o kelimeden onu anlamı çıkarmak senin iştihadın. Dolayısıyla senin iştihadınla bir kelime kökeninden gelip bir ifadeyle Kur'an böyle diyor diyemezsin. Çünkü beş gün sonra değişebilir bu kültürün, bu inancın değişebilir. Peki yok mu değişen? E var. E varsa, varsa olmaz. İnsanlar iş ile ürettikleri kavramları Allah böyle diyor diyemez. Dediği anda güme gider. Salatı ikame etme emrinin dua ve namaz formunda anlaşılmasının tarihi eskilere gider. Klasik kültüre baktığınız zaman. Salatı ikame etme emrinin mali ve zihinsel destek verme olarak tarif edilmesi yenidir. Herhangi bir tarihsel süreci de yoktur. Geçmişimizde namaz kılmamayı düstur edilen birçok mezhep tarikat bile namaz formundaki salatı red etmezler. Ancak namaza karşı soğuktururlar. Ülkemizdeki mesela Bektaşi Alevi tarikatları güncel olarak namaz kılma formunda soğuktururlar, karşıdırlar Ama onlar namazı inkar etmez. Hatta Bektaşilerden, Alevilerden namaz kılanlar var. Ama bu güruh, affedersiniz yeni çıktı. Rüfai kökenli, eski rüfailerde de böyle bu, yeni bu. Cumhuriyet devrinin rüfailerinden iki köken CHP'li ve MHP'li köken ki Hakkı da MHP'li kökendir. CHP'li ve MHP'li köken rüfai kökeni böyle bir tanımlama getirmeye başladı Türkiye Cumhuriyeti döneminde. Müslümanların tarihinde hiçbir konu tartışmasız kalmamıştır. Dikkat edin okumayanlar bilmiyor olabilir. Mezhepler tarihini okuduğunuzda bugün hayatta var olan mezheplerle olmayan mezhepler arasında aşağı yukarı her konu konuşulmuş ve tartışılmıştır. Bakın her konu konuşulmuş ve tartışılmıştır. Hatta bugün Müslümanlar arasında tartışılan birçok konu zaten önceki yıllarda mezhepler arasında tartışılmıştır. Müslümanlar mezhepler hakkında, mezheplerin tarihi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için Amerika'yı yeni keşfetmiş gibi davranıyorlar. Sanki biz yeniden bulduk da bu konuları tartışıyor zannediyorlar. Mesela namazların Arapçadan başka bir dille kılınması Ebu Hanife döneminde tartışılmış. Rivayetlere göre Ebu Hanife bireysel namazlarda kılınabileceğini söylemiştir, fetva vermiştir. Ama bugün Müslümanlar sanki konu Türkiye Cumhuriyeti'nde laikler tarafından çıkarılıyormuş gibi konuya karşı tepki gösteriyorlar. Halbuki kendi mezhep imamları kılabilirsiniz demiştir, istediğiniz dille. Müslümanlar arasında mezhepleşme, tarihi siyasi ayrılıklarla başlar. Şimdi bu konuya özellikle dikkat göstermenizi istiyorum. Özellikle Müslümanlar arasında mezhepleşme tarihi siyasal ayrılıkla başlar. Ehli Ali'nin davasını giderek oğullarıyla sürdürerek Müslüman toplumda ayrı bir kol oluşturur. Ali'nin Muavi ile sürtüşmesinden başlayan süreç Muaviye'nin hilafetiyle son bulur. Böylece Emeviler devri başlar. Emeviler devrinde iki büyük muhalefet vardır. Birisi Ali'nin soyu yani haşimi soyu, ikincisi i̇bn Abbas'ın soyu. Abbas oğullarının soyu. Ali'nin çocukları olan Hasan ve Hüseyin'in öldürülmesinden sonra onların neslinin imametinde Ehl-i Şia oluşur. Ehl-i Şia imamlarından Zeyd bin Zener Abid'in Emevilere karşı mücadeleye girişse de başarılı olamaz. Halbuki bu mücadelede o dönemde yaşayan Ebu Hanife'nin biatını ve maddi desteğini de almıştır. Ebu Hanife kendisi tüccardır, zengindir. Kufa'da iyi bir iş sahibidir. Maddi yapısı güçlüdür. Biatını ...gönderdiği maddi desteğiyle vermiştir. Ben senden yanayım demiştir. Medine ehli tarafından desteklenmiştir. Aynı zamanda. Kim? Zeynep'in Zeynep'in Ancak Emevilerin kökeni olan Ümeyye oğullarının... ...disiplinli, güçlü oluşları... ...olayları o zaman bastırmıştır. Emevilerin son dönemlerinde... ...Farsla, Türkler... ...yani Farslılarla, Türkler... ...yoğunluklu şekilde Müslüman olmaya başlamışlar. Küfe'deki... Ebu Hanife'den Ehl-i mücadelesinden etkilenmişlerdir. Türklerin Emevilerle uzun dönem savaşları, siyasi olarak Türkleri Abbas soyunun yanına çekmiştir. Şöyle tarihe baktığımız zaman, Emeviler, Abbasler ve Ehl-i 3 tane soy, Ümeyye oğulları, Haşime oğulları ve Abbas oğulları, bunlar iktidar mücadelesi yapmışlardır. Hani, daha önce aşiretler konusunda Mekke'deki bir mücadeleden bahsetmiştir. Mekke'deki mücadelede her kabile, her aşiret Darünnet ve kendini temsil etmiştir. Ancak bu temsilden önceki dönemlerde bir soy oranın liderliği için oynamıştır ve bu da bin soyudur. Evet, Türklerin Emevilerle uzun dönem savaşları siyasi olarak Türkleri Abbas soyunun yanına çekti. Böylece gittikçe güçlenen Abbas oğulları Farslıların Türklerin yardımıyla Emevileri yıkıp Abbasi İmparatorluğunu kurdu. Ehli sünnet denilen mezhep, Abbasi oğullarının kurduğu, Abbasi imparatorluğunun hediyesidir. Bazılarının iddia ettiği gibi Emevilerin hediyesi değildir. Emevileri yıkan düşünceler, Emevileri yıkan gruplar, Emevileri yıkan anlayışlar, onlarla mücadele eden anlayışlardan ehli şia olmayanlar ehli sünnet sayılmıştır. 50 sünnetin bütün fıkıh hadis alimleri Emevi düşmanıdır. Çoğuna Emeviler tarafından zulmedilmiştir. Abbasi İmparatorluğu kurulunca bu ulema bir oh çekmiştir, kurulmasına yardım etmiştir. Yaşayanları daha sonrakileri de Abbasi İmparatorluğu'nda görev almışlardır. En çok da görev olan Şafiler ve Hanefilerdir. 50 sünnet uleması Abbasi devletinde görev olarak mezheplerini devlet eliyle yayma imkanları bulmuşlardır. Kısaca, dört halife devrinde başlayan siyasi ayrılıklar Emeviler devrinde yoğunlaşarak mezhepleri doğurdu. Bugün topluma egemen olan Ehl-i Sünnet mezhepleri ile Ehli Şah, Emevi hanedanına karşı mezheplerdir. Hem siyasi, hem ilmi hem de İslam'a dair bilgilerin, hükümlerin değerlendirilişinde Emevi muhalefeti esastır. Resul Muhammed devrinden itibaren Medine'de kurulan mescitte Selatı ikame edenler, Emevi devrinde de mücadelelerini sürdürmüşler, ayetlerden, Rasulden öğrendikleri İslam'ı yaşama formlarını ve sembollerini Emevilere inat devam ettirmişlerdir. Bazılarının dediği gibi namazı Emeviler üretmiş değildir namaz formunu. Ta eskiden beri gelen, yürüyen bir ibadet biçimidir, bir form biçimidir. Onların yazdıkları Risalelerde, kitaplarda ve yaşadıkları İslam'da ileriye doğru onlar taşımıştır. Hatta onlar Emevileri namazı terk etmekle suçlamışlardır. Kim? Ehli Şia ve Ehli Sünnet alimleri. Rasuldan nakledilen haberler yani hadisler iki koldan bugüne geldi. Birincisi Ehli Beyt kolu, birisi Ehli Sünnet kolu. İki kol da Emevilere düşmandır. Ana tema olarak ikisinin arasında ciddi farklar yok. Her konuda birbiriyle tartışan bu toplumların ikisinde de öz ve temel kural olarak salatı ikame bugünkü namaz formundaki sembolle uygulanmıştır. Her ikisinin naklettiği hadis bilgilerinde de salat ikame aynı şekilde namaz formunda uygulanarak sembolleştirilmiştir. Tarihi bilgiler, mezhep bilgileri, fıkıh bilgileri, hadis bilgileri, tefsir bilgileri Rasulün vefatından hemen sonra toplumda oluşmaya başlamıştır. Oluşan bilgilerde, birbirle savaşan, birbirine düşman olan bütün toplumlar salat-ı ikame etmede aynı noktada birleşmişlerdir. Bugün bazılarının iddia ettiği gibi Selahat-ı namaz sorununda uygulanışı Emevilerin bir dayatması değil. Tam tersine Emevilerin namazı terk ettiği için bu gruplar tarafından reddedilmiştir ve eleştirilmişlerdir. Onların dayatması değil, aksine emebilire düşman, ehli beyt, ehli sünnet imamları bizzat risalelerinde, kitaplarında selahat-ı ikameyi namaz formunda almışlar, yükümlerini koymuşlar, selahatın namaz forumunda nasıl uygulanacağını belirtmişlerdir. Mezhepler tarihini, Müslümanların tarihini, fıkıh, hadis, tefsir tane bilmeyenler veya bilip de art niyetle görmezden gelip çarpıtanlar, emevi düşmanlığını bahane ederek, İslam'da namaz yoktur, Namaz emevi dayatmasını deyip çıkıvermişlerdir. Bu iddianın hiçbir tarihi kaynağı yoktur. Tarihi kaynak istendiğinde ise sözler evlenip gevelenir. Hadi bulun dendiği zaman buyurun kaynak getirin bize. Bir tane kaynak getirin. Namaz formunun emeviler tarafından dayatıldığına dair bir kaynak getirin. Bugünkü yorumlar hariç. Tarihten, geçmişten bir kaynak getirin. Ama biz tersini getirebiliyoruz bakın. Biz anlatabiliyoruz yani burada böyle böyle olmuştur diyebiliyoruz. Sözlük olarak bir kaynak getirin yoktur. Müslümanlar birçok konuda tartışıp ayrılık yaşarken ayrıntısında tartışsalar bile selahat-ı ikameyi namaz formunda sembolize etmek olarak anlamışlardır. Sadece Farslara yakın olan toplumlar değil, Müslüman olan Yemen ehli, Afrika ehli, Medine, Bağdat, Şam ulemaları tartışmalardan uzakta olsalar bile siyasi tartışmalardan Salatı namaz formunda anlatmışlardır. Küfenere, Yemenlere ama aynı formda anlatıyorlar, dikkatinizi çekiyorum. 1400 yıllık Müslümanların tarihinde 1350 yıllık yazılan belgelere dayalı olarak gelen hadislerde, fıkıhlarda salatı ikame etme namaz formunda sembolize edilirken, hiçbir tarihi kökeni olmayan, günümüzde yeni çıkan yetmelerin salatı ikame emrini mali ve zihinsel destek olarak tarifi edip saptırmaları ilginçtir. Bir tarafın 1350 yıllık tarihi var, Ellerinde yazılı belgeleri var, müzelerde, kütüphanelerde belgeler var ama bugünlerin hiçbir şeyi yok. Mali ve zihinsel destek olarak tarif edenlerin hiçbir delili yok. Ama bazı gençler maalesef onların o tatlı sözlerine, o akılcı sözlerine inanıyor. Belge, belge yok. Günümüzde bu görüşün sahibi itici güç olan Hakkı Yılmaz'ın yapmış olduğu bu tarife yeterince kaynak vermemektir. Sadece akıl yürütmeye çalışmaktadır. Hal böyleyken, selahati ikame etmeyi namazın dışında tutarken örnek yerim. Hafkılmaz salatı ikame etmeyi namazın dışında tutarken çıkarmış olduğu mealde ve tefsir kitabında. O tefsir kitabı demiyor, işte Kur'an diyor. O kitapta Ârâ Suresi'nin 55 ve 56. ayetlerinde. Ayrıca bir kitap daha çıkardı. Namaz, salat, dua, zekat, küble, şubu falan diye 300 sayfalık kitap. Orada da bu ifadeler aynen geçiyor. Araf suresinin 55-56. ayetini şu anlamı veriyor. Rabbinize alçala alçala ve gizlice açıkça göstererek dua edin namaz kının. Kesinlikle o sınırı aşanları sevmez ve düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgınluluk yapmayın. Ona ürpererek ve rahmetini umarak dua edin. Kesinlikle Allah'ın rahmeti iyileştirenlere, güzelleştirenlere çok yakındır. diye 55-56. ve ayetine meal veriyor. Şimdi Rüya her konuda titizlik gösterdiği iddia edilen Hakkı Yılmaz kardeşim bu ayetin kökeninden nasıl namaz hükmünü çıkardığı meçhul. Arapçasına bakıyorsunuz buradan namaz hükmü çıkmaz. Neresinden çıktı? Namaz yok zaten. Bu ayetten namaz hükmü çıkardı. Herhangi bir toplum başka toplumlarla yaşıyor ise, aralarında değişik kültür alışverişleri varsa, tarihi bilgilerde diğer toplumların da kaynakları esastır. Yani mesela işte Bugün Türkiye toplumu yaşıyor. Yanımda Yunanlılar var, İranlar var, Efendim Bulgarlar var, yaşıyorlar, birlikte yaşıyorlar. Veyahut da Osmanlı döneminde. Osmanlı döneminde Osmanlı'nın yapısı içerisinde her türlü inançtan insanlar var. Her türlü inançtan. Yahudiler, Hristiyanlar ve diğerleri, diğerleri, diğerleri. Bunlar birbirleriyle yaşıyor. Ve bu insanlar birbirleriyle yaşarken birbirleriyle ait anılarında zaman zaman not alıyorlar. An zaman zaman düşüncelerini not alıyorlar. Zaman zaman aralarında kız alışverişi olmak durumunda kalıyor. Aşklar oluyor, sevgiler oluyor. Halı işte bir sürü hikaye var. Ermenilerle Türk toplumu arasındaki o kız alışverişlerinde işte sarı gelin hikayesi var. Şimdi bu insanlar bir şekilde iş ilişkisi, sosyal ilişki, aile ilişki, kültür ilişkisi, edebi ilişkisi derken ilişkiler kuruyorlar. Ve bu ilişkilerde hatta dini tartışmalar yapıyorlar. Bunlar kitaplaşabiliyor, bunlar risale haline gelebiliyor. Dolayısıyla böyle bir toplumsal yapılaşmada tartışmalarda Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlarla birlikte yaşadığı, birbirleriyle din konularında tartıştığı, Yahudilerin, Hristiyanların kaynaklarında ve diğer toplumların kaynaklarında Salat-ı İkamen'in namaz formunun dışında sembolize edildiğine dair herhangi bir kayıt yok ki ama bu toplumların kaynaklarında da namazın, sırad-ı namaz formunda uygulandığına dair kaynak çok. Kanatım odur ki, Müslüman ülkelerin layıkleştirilmesi projesi doğrultusunda, önce ayetlerin tanımlarıyla uğraşılmakta, bazı saf, samimi Müslümanlar bir proje doğrultusunda olaya dahil edilmekte. Nitekim alt kültürsüz, kültürüne yabancı, dogmatik ve tepkili bir şekilde mezhepleri kabul etmem, tarihi kabul etmem, Hadisleri kabul etmem, şunu kabul etmem, bunu kabul etmem. E ne yaparsın? Hakkı Yılmaz'ın aklına uyarım. Bitti. Böyle bir mantık yapısıyla Müslümanların tarihi kültürünü reddeden, herhangi bir kaynağa bağlı kalmadan, ayetleri uydurdukları anlamlara göre çeviren, kendilerini Resul, Mehdi ilan edenler türedi. Bu tiplerin geçmişe yönelik hiçbir kültürü yok. Aksine beylik sözlerle geçmiş kültürü reddeden bir mantığa sahipler. Tek kitap Kur'an. Gerçek kitap Kur'an, diğerleri yalan. Sloganlarıyla kültürsüzleşen, bu insanlar Kur'an'ın kendilerine nasıl geldiği konusunda dahi bilgileri yok. Üç sorgulamada hemen kafir olarak seni suçlayabilirler. Çünkü sorduğun soru işlerine gelmez. Sanki Kur'an kendilerine gökten zembille inmiş gibi hareket ederler. Bunlar nasıl oluştu, nasıl oldu, bu kitap nasıl geldi, eline kim getirdi, nasıl geldi, hangi titizliklerle geldi, kaynakları nedir, bilmem nedir, tarihi nedir, bunlarla hiçbir şey yok. Sanki yazılmış birisi matbaadan çıkmış, Allah tarafından, Allah'ın matbaasından çıkmış, şak ellerine gelmiş. Anlatımlarının hiçbir kaynağı, dayanağı yok. Bir şeyler anlatıyorlar. Kaynak ne? Yok. Kur'an'da böyle geçiyor. Kur'an'ı kendin tarif ediyorsun da öyle geçiyor zaten. Sen tarif etmesen geçmez zaten Kur'an. O da Kur'an değil ya. Yani. Mealler de öyle geçiyor. Yeni yazılan mealler Eskilerde zaten yok. Böylece ben şunu görüyorum. Birçok insan cahilliğini, bilgi eksikliğini din yaparak ortaya çıkan bu insanların neye hizmet ettikleri meçhul. Ellerinde mezhep, tarikat anlayışlarına göre çevrilen Kur'an mealleri okuyarak hüküm veriyorlar. Türkiye'deki meallerin hangisi mezhep veya tarikat meali değil? Hangisi? Hani sorsan onlara mezheplerle ne işiniz var? Mezhepleri kabul etmiyoruz diyorlar. Tarikatlarla ne işiniz var? Tarikatları kabul etmiyoruz diyorlar. Ama okudukları Kur'an meallerini yazanların hangi kaynağa, hangi cemaate, hangi mezhebe bağlı olarak nasıl meal yaptıklarını bilmiyor. Uydurdukları sloganlarla okudukları mealin bile ne olduğunu bilmeden asıp kesiyorlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Sonra bütün bu sözlükleri çöpe atarak, geçmişten gelen sözlükleri çöpe atarak kafalarından Arapça bir sözlük uyduruyorlar. Sorsan Arapça biliyor musun? Hayır. Sorsan uydurduğunuz kelime anlamlarının kaynağı ne? Kur'an diyorlar. Kur'an sözlük değil ki. Bir akıl tutulması içinde inat, kibir, bilgiçlik içinde sürekli aynı şeyi söylüyorlar. Böyle bir dönemde bu olayların patlak vermesi boşuna değil. Ilımlı İslam projesi doğrultusunda Müslümanlara demokrasi ve layıklığı içselleştirerek yaşatmayı düşünen Amerika'nın, ayetlerin anlamları üzerinde de oynamalar yaptıracak girişimlerde bulunduğu muhakkak bir proje doğrultusunda. Birdenbire toplumu, Müslümanların temel kültürüyle oynayan insanların doldurulması, bazı yayın evlerinin yazılan kitapları basarak neredeyse bedava topluma dağıtması pek ayrı halamet değil. İşte kitap yazıyoruz. Bir kitap bastırmanın, yayınlamanın ne olduğunu bilen biri olarak bu tür girişimlerin arkasına ciddi mali desteklerin olacağını düşünüyorum. Basit bir kitabın maliyeti, öyle ciddi kitapların maliyeti 8-10 liradan aşağı değil. Birdenbire bakıyorsunuz yüz binler basılıyor ve bakıyorsunuz satılmıyor. Dağıtılıyor. Bütün yayın evleri satışlardan sorun yaşarken, parasızlıktan sorun yaşarken, ben İstanbul'a gittim işte, yayın evleri kan ağlıyor. Dağıtım evleri kan ağlıyor. Bir bakıyorsunuz bazılarının kitapları milyonlar basılıyor, binler basılıyor, şakır şakır el altından boyuna dağıtılıyor, para yok. Dönüyor ortada. E matbaalarda basılıyor bunlar, para harcanıyor, işçilik harcanıyor, malzeme parası harcanıyor. Nereden çıkıyor bunlar? Demek ki bir proje var. Birileri iyi bir para ayırmış bir kenara, bu bilgiler yayılacak demiş toplumda. Bedava dağıtılıyor bu. Müslümanların bu tür oyunlara gelmemesi gerekir. Batılı müsteşliklerin yazdıkları kitaplar bile Müslümanları bu kadar dejenere etmedi. Batıya uyumluluk, demokrasi, laiklik açılımları, projeleri doğrultusunda Müslüman toplumların yozlaştırılması, geçmişinin yok edilmesi, ilerisi için pek hayra alamet sonuçlar doğurmayacak. Bugün kendini çağdaş, akılcı, bilimci, ilan eden solcular bile Düşüncelerin kökenlerini insanlığın tarihinde arayarak güçlendirmeye çalışılırken, tarihi materializm üzerine ciddi çalışmalar yaparken, Müslümanların kendi tarihlerine düşman olarak bilinçlendirilmesi pek ayrı alamet değil. Bu sözüm illa ki o tarihi olduğu gibi kabul edelim manasında değil. Elbette aklımız var, fikrimiz var. O delilleri, o gelen bilgileri analiz edecek. Elimizde Kur'an gibi bir gerçek var. Bu gerçekleri onları analiz edecek, alacak bir irademiz, bir gücümüz olacak. Ama olacak yani. Dünyanın bütün düşünceleri tarihin kökenlerinde kendisini arayıp da güçlendirirken biz bugün Müslümanlara bakıyoruz ellerinde kendilerinin nasıl geldiğini bilmedikleri bir kitap var. Sadece onunla konuşuyorlar ve kafalarından sözlük ve bilim uyduruyorlar. Tarikatlardan, cemaatlerden bin beter hale geliyorlar. O tarikatlar da cemaatlerde kafalarından bilim uydururlardı. Uydurdukları bilime İslam demişlerdi. Onun için reddetmiyoruz mu? Unutmayın ki belki de hiçbir konuda Müslümanlar, salat-ı ikameyi namaz formunda anlamada, uygulamada birleştikleri gibi birleşmediler. Birbirini sapık, zındık, kafir ilan eden, birbiriyle savaşan toplumların namaz formunda birleşmeleri yeterli bir kanıttır. Kaldı ki, 1350 yılına kadar inen belgeler, bilgiler, ortaya çıkan mezhepler salat bize namaz formunda tarif ediyor, getiriyor. Eğer bütün bunlara rağmen, hiçbir kaynak, hiçbir delil sunmayan kişilerin salat hakkındaki tanımlarına itibar edecekler varsa kendileri bilecek. Buyursun etsinler beni hiç ilgilendirmiyor. Akıllarından uydurdukları sözlüklerden hiçbir değer yok. O kişilerin akıllarından kendi akıllarından uydurdukları sözlüklerden hiçbir değer yok. Geçmişimizde tartışılmayan hiçbir konu kalmamış. Günümüzde Müslümanlar Amerika yeni keşfediliyor edasıyla yeniden bir din icat ederek Müslümanlıklarını kanıtlayamazlar. Kaltı Selahat-ı destek çıkmak olarak algılayanların niye destek oldukları da şüpheli. Ve selahat ikame etmeyi namaz formunun dışında anlamak, konuyu saptırmaktan ibarettir. Ülkemizde güya Müslüman olarak demokrasiyle, bey beynamaz yani namazsız yaşayan insanlara sapkınca dayanak olmaktır. selahat ikame etmeyi namaz formunun dışında anlatımlarla insanları namazdan soğutmak, İslam dinine yapılacak ihanetlerin başında yer alır. Bunu unutmayın yani. Namazı yanlış kılıyorlarmış. O doğru, o zaman doğru kılır. Doğru kılmayı öğren. Ama yeniden bir Arapça lügat yazma. Yeniden bir Arapça sözlük uydurma kafanda. Her dilin kendine göre semantik bir yapısı var. Yahudi Moiz Tekin'in Türklere Türkçülüğü öğrettiği gibi bir Türk çıkacak, Araplara Arapçayı öğretecek. Veya müsteşriklerin Müslümanlara İslam'ı öğretmeye kalktıkları gibi birisi çıkacak, Allah Resulü'ne İslam'ı öğretmeye kalkacak. Olmaz böyle bir şey yani. Evet, Önümüzdeki hafta Salat-ı İkam'e konusunda ayrıntılı incelemeye başlayacağız. O noktalarda ayetler ve diğer dillerden giderek açıklamalara devam edeceğiz inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.